Merhabalar paslaşmalardan herkese sevgiler uzun bir ara verdik yaz tatili ve tekrar birlikteyiz yeni yayın döneminde paslaşmalar Türkiye'de futbol gündemini sizlere aktarmaya devam edecek ama tabii e, bunun dışında diğer sporlarda da e, kamuoyunu ilgilendiren e, durumlar meydana geldiğinde onların da üzerine konuşacağız. Evet yeni bir futbol sezonu başladı. E, beş hafta geride kaldı. E, öncesinde Avrupa Kupası maçları başladı. E, bazı takımlarımız Avrupa'ya çok erken veda etti. Bazılarında pozisyonu değişti. E, tabii ki sezonun öncesinde en çarpıcı gelişme Beşiktaş'la ilgiliydi. Beşiktaş e, yönetimi... Daha doğrusu Yıldırım Demirören eski yönetim UEFA'ya mali tablolarla ilgili futbolculara yapılan ödemelerle ilgili yanlış veya eksik bilgi verdiği için açıkçası yanılttığı için UEFA'yı Beşiktaş bir yıl Avrupa kupalarından men cezası aldı. Buna yapılan itirazlar başlangıçta olumlu sonuç verdi ama sonrasında UEFA'nın yetkili kurumları da itiraz edince Beşiktaş ceza aldı. E, bu sene evinde oturuyor. Beşiktaş'ın e, elde ettiği Avrupa hakkı da Eskişehirspora geçti. Peki Eskişehirspor ne yaptı daha sonra? Avrupa'da bir tur atladı, ikinci turda elendi. E, Avrupa ligine kalamadı. Trabzonspor hakeza. ...Avrupa Ligi'ne kalmak için mücadele etti. İlk maçında, ilk turda elendi. Büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ee, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesine girişti. Ee, Emenike'nin takımı Spartak Moskova'ya elendi. Ve Avrupa Ligi'yle Ligi devam etme durumunda kaldı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil ediyor... İlk maçında Manchester United'a 1-0 yenildi ama hani ezilmediği için sanki yenilmiş, yenmiş muamelesi gördü. 1980'lere dönüş gibi bir hava verdi bana. Şerefli mağlubiyetler zamanı. Ee, tabii bütün bunların dışında Süper Lig tamamlan e, başladı. Ee, Süper Lig tamamlandı. E, Gördüğümüz kadarıyla Galatasaray'ın domine ettiği birlik. Şimdilik ilk 5 haftaya baktığımız zaman Galatasaray şampiyon olur. Ee, görüşü ağırlıklı ama daha da ileri gidenler var. Galatasaray namalik şampiyon olacak diyenler var. Ee, göreceğiz. Ee, yine bir geri pas yapıp 2 Temmuz'a gitmek lazım. Malum geçen sezon Hemen hemen her gün konuştuğumuz şike davasına dair karar çıktı. 16. Ağır Ceza Mahkemesi özel yetkili kararını verdi. Aziz Yıldırım başta olmak üzere birçok sana şike ve teşvikten ceza verdi. Trabzonsporlar atlandı, aklandı, beraat ettiler. Beşiktaşlığı Kaypur Avuççu ve Serdal Adalı ve Ahmet Ateş ceza aldı. Yani şöyle bir şey çıktı ortaya. Fenerbahçe yargıya göre, ceza yargısına göre Fenerbahçe şike yapmıştır. Beşiktaş şike yapmıştır. E, Trabzonspor yapmamıştır. Şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Haliyle e, şimdi Gerekçeli karar da açıklandı. Gerekçeli karar da işte mahkeme niçin bu cezaları verdiğini söylüyor, açıklıyor. Ee, ona göre tapeler, tapelerden tapeleri tamamlayıcı fiziki takipler e, bakıldığında e, bir takım işler yapılmış e, diyor. E, hatta para transferlerinde olduğunu söylüyor. Eee Peki hala ne olacak? Spor yargısı çok daha önce kararını vermişti. Kişileri suçlu bulmuş, kurumları suçsuz iyan etmişti. Tabii yargı kararından sonra Trabzonspor e, hal ile e, kendi açısından haklı olarak ille de kupamı verin e, demeye devam etti. Ama şu anda bir şey verilmiş değil. Bu arada UEFA Disiplin Kurulu'nun bir karar vermesi bekleniyor ama UEFA Disiplin Kurulu da bir türlü karar veremedi. Yani olumlu ya da olumsuz. Neyse ne. Aynı bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı gibi e, ancak oradan gelen duyumlara göre, daha doğrusu oluşturulan duyumlara göre bu iş kapandı UEFA nezdinde. Fenerbahçe herhangi bir ceza gelmeyecek şeklinde. Hmm. Şimdi Yargıtay aşaması bekleniyor. Yargıtay ya cezaları onaylayacak ya da bozacak. Ama esastan mı ama usulden mi? Bir şekilde bozarsa tekrar 16. ağır cezaya gelecek. Onlar muhtemelen kararlarına ısrar edecekler ve oradan e, yeniden yolacaklar dosyalarını. Yargıtay yeniden muhalefet ederse ceza genel kuruluna gidecek. Ceza genel kurulu nihai kararı verecek. Ama bitmiyor. Biliyorsunuz yakın zamanlarda e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı e, oluşturuldu. Yani sanıklar Anayasa Mahkemesi'nde başvurup mağdur olduklarını iddia edebilirler. Ve en nihai e, durum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bu iş e, görülebilir. Yargı aşamasının, yargıtay kısmının e, Ocak, Şubat gibi netleşmesi bekleniyor. Oradan bir karar çıkması bekleniyor. O zamana kadar bu tartışma devam edecek. Hatta Trabzonspor e, teknik direktörü Şenol Güneş'e göre bu tartışma 10 yıl 20 yıl sürecek. Şenol Güneş'in geçen Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarda bir nokta çok önemli ve çok haklı. Diyor ki ee, aslında Fenerbahçe ile bizim aramızda bir sorun evet bizim mücadelemizden dolayı bu çıktı ama ondan sonra aslında sorun bizim aramızda olan bir sorun değil yani spor yargısı e, bir karar veremedi için adil bir karar ona göre bu böyle muallakta kalıyor yani şimdi beni diyor Fenerbahçe'ye diyor niye şampiyonlar ligine yollamadınız madem ...ne adına yollamadınız? Onu yollamadın, beni yolladı. Beni niye yolladı? E bir de bu ceza kanununa göre... ...çıkmış bir karar var. Eğer... ...her iki tarafı da... ...ikna edici bir karar çıksaydı... ...bu iş kapanırdı ama... ...ikna edici bir karar çıkmadığı için... ...bu iş sürer diyor Şenol Güneş. E diğer yandan Aykut Kocaman da... ...şunu söyledi. Çok net, çok kararlı bir şekilde... Biz de de sahada alnımızın teriyle değerli bir rakibe karşı, değerli bir şampiyonluk aldık. Herkes buna saygı duysun. Tabi herkes kendi penceresinden bakıyor. Herkes kendi çıkarlar açısından bakıyor. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra biraz süper ligi odaklanalım Ben Kenan Başaran. Paslaşmalar devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Süper Lig dediğimiz gibi 5 haftası geride kaldı. Ve Galatasaray'ın en yakın rakibine 4 puan fark attı. Bir seyirde devam ediyor. En yakın rakibi de Kasımpaşa Spor. Fenerbahçe bunlar 9'er puana sahip. Tabi Kasımpaşa 2. olmasına rağmen hocasını gönderdi. ...Kasımpaşa artık bir şirket... E, ...Ciner grubunun... ...sahip olduğu bir şirket... ...bir şirket kulübü... E, ...Ciner grubu... ...Metin Diyadin'i... ...kendi hedefleriyle bağdaşmadığını... ...uzun vadeli... ...plan programına... ...Metin Diyadin'in... ...uymadığını söylediler... ...onun da aynı görüşte olmadığını söyleyerek ...gönderdiler ve herkes şaşırdı... ...yani ikinci sıradaki bir takımın hocası... için gönderilir... Zaten ortaya çıktı ki zoraki bir nikahmış onlarınki. Sezon başında daha tırnak içine büyük marka hocalar peşine koşmuşlar. Ama olmayınca işte hadi Metin Diğer'inle devam edelim bakarız yolda bakarız şeklinde bir ilişki kurulmuş. Hasılı ligin 5. haftasında Türkiye'nin Süper Ligi'nin ilk hocası Görevinden ayrılan ilk hocası, ilk kurban Metin Diyadin oldu. İlerleyen haftalarda bu artacaktır. Klasiktir çünkü. Ve Galatasaray'la başlayalım isterseniz bir kısa yorumla. Galatasaray e, hakikaten e, geçen seneden şampiyon olmuş kadrosuna özellikle yerellikten önemli katkılar, destekler sağladı. Burak Yılmaz gibi bir oyuncuyu aldı. Eee ama yabancılarına bir sıkıntı var, defansında bir sıkıntı var. Orada e, Urfa Luginin çok aniden sakatlanması, transfere çok az transfer dönemi bitmesine az bir zaman kala olması, Galatasaray'ın defansta daha e, kaliteli bir e, hamle yapmasını önledi, kriz e, alındı. Ama kriz krizi çözebilmiş değil e, açıkçası. E, ama diğer yandan Galatasaray'ın bu ligde rahat bir şekilde mücadele edeceği gözüktü. Eğer Galatasaray şu 5 haftasına baktığımız zaman bu ligde zirveden koparsa, şampiyon olmak bir yana zirveden bile koparsa bu tamamen kendi beceriksizliğinden kaynaklanır diyebilirim. Ama görüntü o ki Fatih Terim özellikle Fatih Terim takımları havaya girdi mi kolay kolay da geri düşmezler. Fatih Terim de eski yıllara göre hakikaten olgunlaşmış bir teknik direktör. Özellikle 2002-2003 sezonda ve sonraki sezon, iki, o iki sezonda başarılı olamayarak e, kendi efsanesinin yükünden kurtulmuştu bence. Çünkü ondan önce 4 sene üst üste, üst üste şampiyon olmuş UEFA şampiyonluğu tatmış bir hoca haliyle başarısızlık başarısızlık e, toleransı sıfırdı. Ancak o iki sezonda başarısızlığı da tattığı için bence mükemmel bir olgunluğa ulaşmış oldu bugün için. Çünkü artık terim o eskisi kadar yani tırnak için antipatik değil. Muhalibiyetlerde, yenilgilerde, beraberliklerde, puan kayıplarında sıkıntılı hallerde düşmüyor. Olgunlukla karşılıyor. Ee, akıl e, hanesinden çıkmıyor. Bunu belirtmek lazım. E, zaten dediğimiz gibi e, kurduğu takım iyi. Umut Bulut e, beklentileri çok üstünde bir performans sergiledi. E, bakıyorsunuz yedekleri bile e, takımla çok e, içli dışlı yani dışlanmış hissetmiyorlar. Oyuna girdikleri zaman performans veriyorlar bunu da Sercan Yıldırım'da gördük. Uzundur oynamadığı halde iç e, girdi geçen e, Akhisar maçında ve golünü de attı. Orada golün atılma biçimi de çok önemliydi. Çünkü Burak Yılmaz arkadaşının moral bulması için kendisini de atabileceği bir pozisyonda e, Sercan'a pas verdi. Buradan hemen Fenerbahçe'ye bir bağlantı kurabiliriz. Fenerbahçe kalecisi Volkan yine Trabzonspor maçı sonrasında kivi basın toplantısında özellikle özellikle arkadaşlık vurgusu yapıyor. Takım içerisinde arkadaşlığın daha gelişmesi halinde başarılı olabileceklerini söylüyorlar. Daha kelimesini kullandığına göre aslında bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı var. Geçen sezon 3 Temmuz süreciyle mükemmel bir şey, uyum sağlayan, mükemmel bir birliktelik, bir dayanışma içine giren takım bu sene sıkıntılar yaşıyor. Neden? Çünkü Alex de Souza krizinden dolayı. Evet. Fenerbahçe sezona Alex de Souza kriziyle başladı. Aslında Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başında olduğu günden beri biz her sezon başı bu krizi yaşıyoruz. Aykut Kocaman e, hızlı çabuk oynayan, çabuk çıkan ataha e, ve çabuk geri dönebilen e, hareketli bir ...takım oluşturma hayali peşinde... ...geldiği günden beri... ...fakat Alex'in bu sistemde... ...frenleyici olduğuna inanıyor... ...göndermek istiyor... ...ama o bir efsane... ...işte taraftar heykelini dikti... ...çok seviyor... ...gönderemiyor... E, ...yedek tutsa bir türlü... ...olmuyor... ...oynatsa bir türlü... ...hal ile içi seni dışı beni yakar... ...durumunda... ...gönderse olmuyor... göndermesi olmuyor... E, bu ilişki bu sezon iyice e, sıkıntılı bir, bir hal aldı. E, Aziz Yıldırım da tavrını Alex'ten değil açıkçası Aykut Kocaman'dan yana koymuş durumda. Ve bu da o 3 Temmuz'da başkanları için sokaklara dökülen kitlenin başkanlarını sorgular bir hale getirdi. İşte futbol böyle bir şey. Futbolda dün yoktur maalesef olmasını isteriz. Çünkü dün demek aynı zamanda vefa demek. Ama yok işte. Ee, şimdi asıl tribünün tavrının ne olacağını e, Fenerbahçe'nin bu 5 maçlık cezası tamamlandığında göreceğiz. E, çünkü şu ana kadar kadın taraftarlar ve çocuklar maçları istiyorlar. Onların içinde bir grup Aykut Kocaman'ı sürekli istifaya çağırıyor. Acaba erkek taraftarlar da aynı düşüncede mi değil mi? Bunu Fenerbahçe'nin iki maçlılık cezası var. Onlar da bittikten sonra göreceğiz. Fenerbahçe'nin açıkçası hakikaten patronun kim olduğunu belirlemesi lazım. Eğer Aykut Kocaman'a inanılıyorsa, güveniliyorsa, onun sistemine, aklına onay veriliyorsa o zaman ne pahasına olursa olsun bütün yetkinin onda olması ve e, sorumluluğun ve bedelini de ödemek koşullar ona hareket alanı açılması lazım. Çünkü hem sportif direktör hem teknik direktör pozisyonlarında olduğu halde bir futbolcuya dair tasarrufta da bulunamıyor. E, Alex de Souza e, en azından bu sezon kendisini tasarruflu kullanma amacındaydı ama Alex buna yanaşmıyor. Çünkü o da heykeli dikilecek kadar efsaneleşmişse böyle bir futbolucunda e, kendini de iyi hissediyorsa kendisine göre e, elbette e, ilk 11 dışında kalması problem olacaktır. Fenerbahçe şimdilik Alex'i oynatmaya devam ediyor ama lastik bir yerde yeniden patlayacak düşüncesi hakim öyle olacak mı olmayacak mı Göreceğiz. Gelelim e, Beşiktaş'a. Beşiktaş dediğimiz gibi e, o yafadan dışlanarak başladı sezonda. E, büyük bir borç yükü altında. Para yok Beşiktaş'ta. Günlük işleri bile çevirecek e, nakit yok. Şu anda taşıma suyla bir değirmen e, işletiliyor. Bazı futbolculara kontratta indirim teklif edildi. ...kabul edenlerle devam... ...Polosko gibi, Ersan Gülüm gibi... ...etmeyenlerle yollar ayrıldı... ...Egemen gibi... ...Sabrosa gibi... Almeida takım... ...bulamadığı için kaldı... ...Kuarezma hala bir yere gidebilmiş değil... ...ve takımlarına dışlanmış durumda... Önceki teknik direktörü... ...çok yanlış bir politika izliyor... ...Kuarezma konusunda... ...oynatılmayarak... ...değeri düşürülerek bir futbolcu satılamaz... Ne olursa olsun kadronun içinde tutup onu oynatıp parlatıp satıyorsan da öyle satman gerekiyor. Ama yok. Futbolcu kontratında indirim yapmadığı için oynatılmıyor. E, fedakarlıkta bulunmadığı için oynatılmıyor. Bu duruma zararı Beşiktaş çekiyor. Kontratlar eninde sonunda bir işçi, işveren ilişkisi vardır. Tiz e, teklif edersiniz. Yani rica edersiniz ancak. Ama futbolcu indirim yapıyorsa da onu asla dışlayamazsınız. Bu insan haklarına aykırı. Beşiktaş'ta şu anda bence UEFA'nın bu konuda el atması lazım. Bir futbolcu kontratına indirim yapmıyor diye alacağında sözleşme altına alınmış alacağından vazgeçmiyor diye bu şekilde dışlanamaz. Futbol kariyeri bu şekilde sakatlanamaz. Beşiktaş burada suç işliyor. Bence suç işliyor. Etik olarak en azından suç işliyor. Diğer yandan kurulan takım genç takım şu bu takım değil ama Beşiktaş'ın altyapısına yetişen bir çocuk, bir sürü çocuk da açıkçası oraya buraya yine dağıldı. Ortaya çıkan takımın ne kadar genç, ne kadar geleceğe dönük olduğunu kestirmek güç. Evet ilk 5 haftada 8 puan topladı. Beklentilerin üstündeydi ama o beklentilerin üstü kavramı da Antep'te yerle bir oldu. 2 defa öne geçti maçı. 3-2 kaybetti. Şöyle bir sorun çıkıyor ortaya Beşiktaş'ta. Oyunu tutamama. Yani eğer rakip biraz dirençli çıkıyorsa üstünüze geliyorsa Beşiktaş karşı hamle geliştiremiyor. Galatasaray karşı 3 defa öne geçti. Beraberlikle ayrıldı. İşte Antep'te 2 defa öne geçti. 3-2 muhalif oldu. Ama işte Karabük gibi güçsüz bir rakip karşısında da 1-0-2-0 öne geçti mi? maçı rahatlıkla 3-0 alabiliyor. Hamle e, eksikliği var Beşiktaş'ın. Oyunu tutamama problemi var. Bu genç takım denilen ya da yeni oluşturulan bu takım sadece Fernandes'in sırtından e, geçiniyor. Orada bir alternatif yaratılamazsa en ufak bir sakatlıkta cezada bu Beşiktaş işi çok zor olur. Onu da belirtmek lazım. E, i̇lerleyen haftalarda lig kızıştığında kritik haftalar geldiğinde bu takımın stresi kaldırıp kaldıramayacağı da sorun. Ee, ama ondan önceki sorun, kualizma sorunu artık çözülmesi gerekiyor. Son bir ara veriyoruz. Aradan sonra toparlıyoruz. Hastlaşmalar devam ediyor. Son bölümdeyiz. Son bölümde şöyle kabaca bir şey bakalım. Trabzonspor'da Beşiktaş gibi sıkıntılı bir sezon başlangıcıda Şöyle ki sıkıntılı, kadrosunda kıvama gelen birçok futbolcusunu kaybetti. Yeniden bir takım oluşturmaya çalışıyor Şenol Güneş. Yapacaktır da Şenol Güneş güzel takım kurar. Ama işte meyvelerini toplamaya gelince kimse Trabzon'da kalmaktan yana tercih yapmıyor. Trabzonspor Fenerbahçe karşısında son maçta 0-0'lık maçta İyi bir oyun ortaya koydu. Galibiyeti kaçıran taraf oldu. Kolman ee, sakatlıktan geri dönerse bir nezle Trabzonspor'un sorunları ortadan kaldırılabilir. Ama bugünkü Trabzonspor o Burak, Yılmaz, Selçuk üzerine kurulu ezberin bozulmasının sıkıntılarını yaşıyor. Yeni bir ezber oluşturana kadar bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bir oturmamışlık hali var. Ee, bunu aşmaya çalışıyor. Bunun dışında bakıyoruz... ...bu üst tarafı zorlayacak takımlar... ...kim olabilir? Ordu olabilir. Geçen seneden beri oluşturulan bir bilgi birikimi teşbiye var... ...Kuper önderliğinde. Ordu Sporu ben... ...yukarılara... ...çıkabilecek takım olarak görüyorum. Bunun dışında... ...Karvaler'lerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...iyi işler yapabilir... Eskişehir istikrarsız bir başlangıç yaptı. Ee, Ersun Hoca'nın bu, bu sezon bu takımı bir iki e, kademe yukarı çıkartması beklenirken e, hayal kırıklığı yarattı açıkçası. Kayseri Spor inanılmaz bir hayal kırıklığı içerisinde. Kayseri Spor ile artık e, dediğimiz gibi şampiyonluk mücadelesi vermesi gerekirken her sezon yeni kurmuş bir takım havasında Kötü bir başlangıç yaptı Kayseri Spor'da. Bursa Spor. Ertuğrul Sağlam'ın Bursa Spor'u şampiyonluk tattı. Beşinci şampiyon olarak adını dige yazdırdı. Ama beşinci şampiyon bir türlü aynen bir oturmuşluk sağlayamadı. Yani kafadan şöyle bir ligin ilk 3-4 haftasını 5 haftasını rahat bir şekilde geçip hani bir büyük e, havası yakalayabilmiş değil. E, belki Avrupa'dan elenme biçimleri onları üzmüş olabilir, geriletmiş olabilir. 3 birlik bir avantajı deplasmanda <gülüyor> koruyamamışlardı. 4-1 ile mağlup olmuşlardı. E, bu ligde tutunmaları zor gibi gözüken takımların başında Kardemir Karabükspor geliyor. Karabük e, S.K. ile henüz e, istenilen sonuçları alabilmiş değil. Bir galibiyet alabildi. O da geçen hafta. E, Antalya Spor e, sürpriz yapabilir, kalabilir, düşebilir. E, orada da bir e, motivasyon kırılması görüyorum ben. Akisar e, yeni, ligin yenilerinden Akisar e, tatlı bir başlangıç yaptı ama yavaştan yavaştan e, şimdi Süper Lig'in e, ne menem bir şey olduğunu görüyor. Gençler Birliği yine dengeli bir çizgide gideceği kesin. Ee, hani ne etliye ne sütliye bu lükte kalmaya devam edecek bir havada. Ee, genel itibarla e, takımların vaziyeti böyle. Haftaya e, daha çok maçlar üzerine konuşacağız. E, haftaya görüşmek üzere derken e, büyük usta Neşet Ertaş'a da selamlar e, yollayalım. Ruhu şad olsun, hayatımızda büyük bir boşluk bırakarak gitti ama, e, klişedir ama hakikaten de öyledir, eserleriyle hep yaşayacaktır, var olacaktır. Zaten o yüzden efsane olmuştur, o yüzden onu konuşuyoruz. Neşet biz futbola farklı açılardan bakanlar futbol tabiriyle bakarsak e, ceza sahasında biraz daha yalnızlaştık Neşet Usta'yı kaybederek. Geçtiğimiz günlerde haftalarda Türk futbolunda emek mücadelesi vermiş, sendika mücadelesi vermiş ve bu yüzden büyük bedeller ödemiş, sistem tarafından dışlanmış. Metin Kurt'u da kaybettik. Metin Kurt, Neşet Ertaş bizim futbol takımımızda, hayatımızda hep ilk 11'de oynatacağımız efsanelerimizdir. İkisine de buradan sevgiler. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere.